ee, yeni haberleri size aktarmaya çalışacağız her zaman olduğu gibi. Ee, yine e, Türkiye'den başlayalım sonra dünyaya geçeriz değil mi Bulut? Evet öyle yapalım her zamanki gibi. Ee, şimdi e, 7 Aralık'ta başlayan ve bugün 10 Aralık itibariyle son bulacak e, Barcelona Sözleşmesi'nin yani Akdeniz'in kirlenmeye karşı korunma sözleşmesinin 22. Taraflar Konferansı ile başlayalım. Antalya'da e, düzenleniyor. Türkiye İtalya'dan başkanlık görevini devraldı ve iki yıl boyunca e, bu görevi e, sürdürecek. E, bu ilk önce bir Barcelona Sözleşmesi'nin hedefiyle evet, ne, devam ediyor. Ne, hani nedir, nedir bu sözleşme diye. Şimdi çeşitli aslında, e, e, altında, e, çeşitli aslında Birleşmiş Milletler çalışması altında çeşitli aslında çevreyle ilgili çeşitli sözleşmeler var. Evet. Bu da onlardan biri. Bir Biliyorsunuz tarihiz. biyolojik çeşitlilik üzerine var. Hepsi yine COP olarak tarif ediyor. Yani taraflar arası konferans olarak tarif ediliyor. Bu da Barcelona Sözleşmesi COP22 olarak geçiyor. Hı hı. Yani burada temel amaç Akdeniz deniz çevresinin korunması, e, sürdürülebilir kullanmanın sağlanması ve daha iyi hale getirmek için gerekli tedbirlerin ama alınması amacıyla kıyıdaş ülkeler arasında bir işbirliği. Ne temsil ediyor aslına bakarsak bu sözleşme? Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler e, evet. bunun içinde herhalde değil mi? Evet iki yılda bir düzenleniyor. E, toplam bu sözleşmeye taraf olan 21 ülke var ve Avrupa Birliği temsilcileri var. E, yine daha doğrusu Avrupa Birliği temsilcileri, bilim insanları e, bu taraflar konferansına katılım gösteriyorlar ve bu biraz önce belirttiğimiz çerçevede ...tartışmalar, müzakereler sürüyor. Aslında bakarsak ile birlikte çok benzer özellikleri var. Hı hı. İşte belli müzakereler sonrasında... Yapıları sonra aynı yapıları zaten. Aynı. Bunu, o belli müzakereler sonrasında işte kararlar alınıyor. Ve COP'tan bir farkı... Hani ...iklim değişikliği, çerçeve sözleşmesinden bir farkı... ...iki senede bir düzenlenmiş olması. Şimdi burada tabii Türkiye adına... Bir şey var. Türkiye 2053 mavi planına odaklandığını açıkladı. Bu da yani bizim açımızdan Türkiye açısından önemli bir gelişme olarak bunu da not edebiliriz. İnşallah bu <gülüyor> gerçek bir e, arka, arka planı olan e, bir e, çalışmadır. E, Türkiye'nin genelde e, uzun zamandır diyelim en azından. E, yaptığı çalışmaları nedense... Ne yazık ki pek arka planları e, zayıf oluyor. Yani, yani çok bu dolu dolduramıyor. Yani önüne çok büyük e, hedefler e, koy, koymaktan çekinmiyor. E, mesela 2053 karbon nötr hedefi e, hı hı. tabii ki çok o da önemli hedef. Maarif plan. Evet. E, ama hani bunu nasıl oraya gidiyor? Yani bugünkü eylemlerinizle e, o ilerideki sonuç arasındaki ilişki önemli olan. Yani çünkü bizim planlarımız genelde pek tutmuyor. Mesela enflasyon planları 2022 hedefi 10 dolar sanırım 10 lira civarındaymış. işte bugün 14 ha, te ortada. yakın. Yani o yüzden hani ben pek Türkiye'nin bu konuda genel olarak ülkelerin bir sürü başka ülke için de geçerli aslında bu. Ama Türkiye için bu konuda bir sabıkası var diyebiliriz. Evet yani şimdiden ikisi bu yıl, önümüzdeki iki sene içinde başarılar dileriz. Umarım tabii, verimli tabii. bir başkanlık yani süreci olur. <gülüyor> iyi şekilde yürütürler. Buradan aslı bakarsak uzun süredir beklenen ve daha önceden bakanların yaptığı yani Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre ticari sır olarak adlandırılan emisyon, salım, emisyon verilerine gelelim. Hı hı. Onunla alakalı önemli bir gelişme yaşandı. Şu o da gelişme Şimdi ilk kez oluşturulacak kirletici salın ve taşıma kaydı sistemi oluşturulacak ve bu sistemde halka açık olarak veriler yayınlanacak. Burada tabii önemli olan işte çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında çeşitli sektörlerdeki sanayi tesislerine toprak, su ve havayı kirletme oranlarını yıllık raporlama şartı getirilmesi. Burada bu bahsettiğimiz sanayi tesislerini biraz açmakta yarar var. Hangi sanayi tesisleri bu tanımın içerisine giriyor? Enerji sektörü, madeni, yağ ve gaz rafinirleri, termik santraller. Yani biraz önce dediğim gibi bu önemli çünkü daha önceden ticari sur olarak Evet başka bu, kaynaklardan çıkarmak zorunda kalıyorduk. Şimdi kendilerini beyan etmesi çok, Evet yani o kaynaklar da çok sağlıklı olmayabiliyordu. En azından şimdi önümüzde böyle bir e, veri olacak. Buna benzer işte atık ve atık su yönetimi, kağıt ve üretimi üretimiyle işlemme, yoğun hayvancılık. Mesela bunlar e, bu verileri artık açıklamak zorunda kalacaklar. Ve kirletici salın ve taşıma kaydı sisteminde bu veriler yayınlanacak. Ama burada tabii önemli olan e, bir madde daha var. Ondan da bahsetmek gerekiyor. Nükleer tesisler yönetmelik kapsamın dışında bırakılıyor. Şu anda nükleer tesis olmadığı için e, belki e, hani iyi niyetle yorumlarsak belki o yüzdendir. <gülüyor> yani herhalde nükleer tesis çalışmaya başladıktan 30 sene sonra da... Bu ya da nükleer tesisin bir kirliliği yok diye düşünülmüş de olabilir. Emin değilim bundan. <gülüyor> böyle bir e, yol yani bir bunlar çok iyi şeyler, şeyler. E, ama hani dediğim gibi bunlar kağıt üzerinde e, kalma e, ne yazık ki riskleri var e, Türkiye'nin e, gündemi e, yani Türkiye'de yaşadıklarımız deneyimler bize ne yazık ki böyle şeyler diyor yoksa normalde veri kadar önemli herhangi başka bir şey tabii ki yok yani veriler açık olacak ki her şeyi göreceğiz ki buna göre denetleyeceğiz e, doğru, buna, doğru hesaplayacağız nerede olduğumuzu göreceğiz ...ölçmeden yönetemezsiniz e, hani ilkesi e, çerçevesinde. O zaman şimdi kısa bir e, ara verelim. Demis Rusos'tan bir şarkı dinleyeceğiz. Daha doğrusu Demis Rusos'un e, grubu 60'larda e, kurduğu Aphrodite Child'dan Rain and Tears. Herkese merhabalar. İklim habercileri kısa bir müzik arasından sonra devam ediyor. Şimdi e, in, Inequality Lab'ın bir e, yeni araştırması bence son derece önemli... Sadece çevre konusuyla da ilgili değil aslında eşitsizlikler, dünya genel üzerinde genel eşitsizlikler üzerine e, son derece önemli e, veriler var onu konuşacağız biraz. Bakalım Türkiye açısından neler söylemiş e, genel anlamda öyle başlayalım. E, Türkiye'de gelir eşitsizliğinin son 15 yılda artmaya devam ettiğini söylüyor rapor ve son 3 yıldaki ekonomik yavaşlamanın da e, tüm nüfus gruplarının e, gelirlerini azalmasına yol açtığından bahsediyor. En yoksul %50'nin ortalama geliri yıllık 20.260 lirayken en zengin %10'un bunu 23 kat kadar yani 463.000 TL kazandığını da ekliyor rapor. Evet sınıflar arası uçurumun giderek arttığını, geçen arttığını, arttığını aslında gösteriyor. Türkiye yeni olarak sınıfsal işsizliklerin dünya düzeyinde ortalamada aslında olduğu bir ülkeydi. Ama e, Piketty'nin sonuçları dünya üzerinde de bu eşitsizliğin arttığını e, gösteriyor. Özellikle bu son iki yılki pandeminin de bunu hızla, hızlandırdığına evet. dair. E, zaten bu konuda çeşitli e, başka araştırmalar var. Bu e, şey e, kurumun başında da e, Thomas Piket'i var, değil evet, mi? Evet, evet, evet. Onun kurduğu Paris merkezli bir e, araştırma merkezi diyelim. Şimdi burada biraz Türkiye'deki kişi başı karbon salımı ortalaması vesaire onlara onların üzerinden devam edelim. Evet, bunlar üzerinden yani gelir eşitsizliğinin artmasıyla emisyon eşitsizliğinin yani emisyon salınları arasındaki farkın da büyüdüğünü gösteriyor aslında bu. Evet, yani Onla ilgili biraz veriler iklim var değil mi? bayağı. geçelim buradaki evet. yani Türkiye'deki kişi başı karbon salımı ortalamasının 6 ton karbondioksit eşdeğeri olduğunu söylüyor bu araştırma en yoksul %50'nin salımının 3,1 tondan daha az olduğunu buna karşın en zengin %10'un salım miktarının 22,6 karbondioksit eşdeğeri olduğunu söylüyor. Yani 7 kattan daha fazla bir uçurum var. Evet bu daha önce ben başka araştırmalar bu iklim adaleti üzerine çalışırken Oxfam'ın uh -huh. araştırmalarının sonuçlarını Birkaç yerde defalarca anlattım herhalde. Ee, onlar da hep bunu gösteriyorlar. Aslında bu haberin e, en önemli taraflarından biri de e, işte bu iklim adaleti konusunu hani hep bölgesel. Hani Amerika şu kadar Türkiye bu kadar gibi. Halbuki işte bu ülkelerin e, içine baktığımızda çünkü bu ülkeler e, her Amerikalı aynı salımı yapmıyor. Hatta işte yüzlerce kat bazen birbirinden e, çok daha fazla yani zenginler. Ee, çok büyük farkla emisyonları çok daha fazla e, en alttakilere göre Türkiye için de aynı şey geçerli. Zaten bu dünyanın her bölgesi için geçerli. Eşitsizlikler arttıkça da e, bu, bu emisyonlar arasındaki açılıyor. eşitsizlikler de artıyor aslında. Evet, evet. Bu e, tabii ki e, biz e, iklim adaleti konuşurken bu emisyonlar tarafındaki Şeyi de çok iyi biliyoruz yani sonuçları itibarıyla baktığımızda da yine yoksullar ve en alttakiler en iklim çok krizinin yer. en büyük mağdurları yani en az iklim değişikliğine, iklim krizine sebep olanlar bundan en çok mağdur olanlar oluyor. Bu da iklim adalyesinin en temel aslında göstergesi. Aslında rapor da işte bu senin bütün yani kısaca özetlediğin kısmı şu şekilde adlandırıyor. Ülkeler arasında ve ülkelerin içinde en tepedeki %10'dan. Fazlalık bir kitle, en fazla salımı yapan evet. neden olan kitle. Yakın bir zamanda bir haber de yapmıştık. Kimin Ox, tam hatırlamıyor. Yine yok. yok başka biri daha. Çiğletici e, elitler e, olarak adlandırılıyor bunlar. Dünyanın her yerinde. Bunlar dünyanın her yerinde yaşıyorlar. Hı hı. E, o %1'lik kesim anlatıyor. yüzde birle e, burada %10 üzerinden gidilmiş. Yani en tepedeki %10 yüzde %1 üzerinden giderseniz oranlar korkunç e, hale tabii. geliyor. Yani orada tabii için içine özel jetler, evet. işte uzay yolculukları. Onlarca ev, e, devasa arabalar e, falan böyle bütün bir e, kümülatif. E, o zaman sanırım 75 kat falan gibi sonuçlar e, çıkıyordu. Evet, evet. E, yine Türkiye'den devam edelim. Evet. E, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı e, gerçekleştirildi. E, toplantıda Türkiye'nin Paris anlaşmasını mecliste onaylayarak sürece dahil olmasının ardından yaşanacak gelişmelerin ele alındığı e, söylendi. Çünkü toplantı basına kapalı e, gerçekleştirildi ardından bir açıklama yapıldı. E, Erdoğan da toplantıda iklim değişikliği konusunda Türkiye'nin uluslararası toplumla işbirliği halinde e, sürecin içinde yer almayı sürdüreceğini işte ifade etmiş. De, burada bir şey var bunun yanısında Türkiye'nin bu süreci kendi kalkınma hedefleriyle bu evet, evet. Bir... Bizim özel, özel, koşullarımız. Evet, özel yani koşullarımız, onlardan da devam ediyor. bir şekilde vazgeçilmiyor. Yani. Dünya bir yana, Türkiye bir yana e, deniyor. Halbuki öyle değil. Yani bu sürekli orta yolu bulma... Evet, e, öyle bir şey yok yani. Herkes aynı şeyi yapıyor. E, hepimiz e, karbon emisyonları, her ülke karbon emisyonları salıyor. E, ve bundan e, bir şekilde e, bu sorumluluğu üstüne almak istemiyor. Herkesin yaptığı bu. Büyük bir farklılık yok. Gelişmeyle de yok. emisyonlar arasında sanki doğrudan bir ilişki varmış gibi. Bir e, kafada bir e, nedir ona ezber var. İngiltere bunun tersini kanıtladı zaten. Evet. E, ekonomisini büyüterek emisyonlarını azalt. Aynen. Bu yapılabileceğini zaten hem e, pratik olarak biliyoruz hem teorik olarak biliyoruz. E, ama bunu e, Türkiye'nin de kabullenmesi biraz zaman alacak gibi gözüküyor. Evet, evet. şimdi e, yine bir ufak bir e, aramız var. Guns N' Roses'dan Welcome to the Jungle dinliyoruz. Tam yerine Ardından oturdu aslında değil mi? Ardından tekrar görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba. Ufak bir müzik arasından sonra devam ediyoruz. Şimdi bu yine içerisinde bulunduğumuz haftada... ...Biokitle ve Biogaz Elektrik Santrali yatırımcıları... ...ki bu yatırımcılar kendilerini... ...milli, yatırım, milli ve yerli yatırımcı olarak adlandırıyorlar... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a e, Sabah Gazetesi aracılığıyla bir açık mektup yayınladılar. Aslında enteresan yani Türkiye'de genelde bu işler hani gidip e, bir e, randevu alıp e, bu şekilde anlatmakla olur. E, herhalde dertlerini Anlatma kamuoyuyla evet. paylaşma... Yani birazcık oyunu. Belki de. Evet, e, açık mektup yayınlamak ilginç bir şey. Ne yazıyordu mektupta? Ne istediler? Ee, ne istediler? Yenilenebilir enerji teşvik, teşviklerinin kaçırılmaması adına eski yekten başvuru sürelerinin uzatılmasını talep ettiler. Aslına bakarsak ee, bunun e, ülke ekonomisi için stratejik öneme sahip olduğunu söylediler. Bu şekilde gerekçelendirdiler isteklerini. Aksi durumda, Aksi durumda da, da is, e, iflas etme riskiyle karşı karşıya olduklarını Evet, burası çok önemli. Büyük ihtimalle çok e, zor durumdalar. Başka evet. bir açıklaması olamaz. E, dediğim gibi, yani Türkiye'de yakın zamanda bu pek e, yapılan bir e, yöntem değil. E, yani bilgi paylaşım yöntemi genelde bu şekilde yapılmıyor e, kamuyla. E, bu bu bu şekilde yapmış olmaları e, çok ciddi bir e, sıkıntı da içinde olduklarını gösteriyor. E, Tabi. E, bununla ilgili büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde. Bazı gelişmeler yaşarız. Görebiliriz. Yani görebiliriz. Evet, evet. Ben öyle tahmin ediyorum. E buradan geçtiğimiz hafta da aslında bakarsak konuşmuştuk bunu. Uluslararası Enerji Ajansı'nın yenilenebilir enerji piyasa raporu. Şimdi o raporun biraz daha Türkiye verileriyle alakalı konuşalım. Şunu söylüyor rapor Türkiye bölümünde. Türkiye'de geçen yıl devreye giren yenilenebilir enerji kapasitesinin 2019'daki kapasitenin iki katına çıktığını Söylüyor. Öncelikle bunu hmm. e, aktaralım. E, Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücünün Ekim sonu itibariyle 99.050 MW'a ulaştığını evet, söylüyor. Kendisi, bu, e, e, 100 100.000 MW'a ulaşmış durumdayız. Yani bu kapasitenin %53'üne karşılık gelen 52.555 MW'ın yenilenebilir enerji kaynaklarının oluşturduğunu e, söylüyor. Tabi bu artışta... E, Büyük çaplı hidroelektrik santrallerinin devreye girmesi ve yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizmasından yararlanma tarihine yetiştirilmeye çalışan bir yatırım hızı evet, etken. Bir, o bir tarih vardı. O tarihe hmm. geçirmemeleri gerekiyordu. O yüzden çok... ...biraz büyük bir atılım oldu. Evet. E, ondan sonrası bu kadar hızlı gitmeyebilir... E, ...kısa vadede. Ama aslında bakarsak e, raporda şimdi... ...2021-2026 dönemine... De, e, ...dair bir çıktı da var elimizde. E, 26 gigawattlık bir artış... ...olacağını söylüyor rapor... ...yenilenebilir enerji kapasitesinde. Ve %53 büyüme göstereceğini. E, çok büyük bir oran bu... E, Hı -hı. ...Türkiye için. E, yenilenebilir enerjide böyle bir büyüme. Kesinlikle aslında yapılabilir bir şey. Bundan hiç... E, Kuşkum yok aslında. E, fakat iktisadi e, durumla e, e, ilgili bir engel biraz olabilir evet, engel olabilir. İkincisi e, bir yorumumda e, bu 100 giga, yani 100 gigawatt aslında Hı -hı. E, geliyor. Türkiye'nin bu kadar bir enerji harcaması yok. E, ekonomik de bu büyüme hızında değil. E, Baya bir fark var. Yani kurulu fazla güç var elde. E, şimdi tabii ki yenilebilir enerji santrallerinin yeni... Kurulu güçler elde etmesiyle aslında şey değişiyor. Yani bizim yapmak istediğimiz şey. Yani kömür ve doğal gazı çıkartıp Çıkış, onların yerine, girmesi gerekiyor. Koyma. Bu aslında çok önemli bir gelişme. Bayağı bir atıl e, fosil yakıt santrali e, elimizde oluşmuş durumda şu anda. Daha da fazlalaşacağını... Hiç i̇şte bu gidişte yok. zaten ee, işte, ya hep konuştuğumuz şey geçen hafta geçtiğimiz haftalarda da konuştuk. Devlet bu fosil yakıt sübansiyonlarını kesti yani. kestiği zaman aslında bu otomatik olarak kendi kendine, olarak, kendi kendine olarak... olacak. Fakat iktisadi kriz e, bu, bu yatırımların e, nasıl e, finanse edileceği konusunda e, şüpheler uyandırıyor aslında. Evet e, buradan e, Ekosfer Derneği'nin bu hafta içinde <gülüyor> bir çalışması vardı ondan bahsedelim biraz da. Türkiye'deki ders kitaplarında iklim krizine yer verilmediğini söylüyor. Aslına bakarsak temelde bu çalışma. Ee, yani yer veriliyor da çok az, çok yer, az veriliyor. Yani, yer veriliyor. Evet yani hem ilkokul, ortaokul ve lisede. Ki, bütün, bu bütün bu kitapları incelemişler. incelemişler. Evet. Ee, çok az yer veriliyor senin de dediğin gibi. Ama e, burada asıl sıkıntı öğrencilere sorunun çözümüne dair yeterli bilgi verilmiyor. Bir de üzerine e, kömür, e, doğalgaz gibi fosil yakıtların bu... ...krize neden olduğuna dair bir bilgi de yok. Evet ikisi arasındaki ilişki yani... ...iklim İlişkiyi krizine çok neyin sağlıklı, neden olduğu... Evet, evet, e, onu kurmadıktan ...Türkiye'deki sonra... en büyük sorun zaten bu. Yani evet. iklim krizinin... ...hemen herkes farkında. Çocuklar da tabii ki farkındalar. Ama önemli olan buna sebep olan şey ne? E, bunu... E, ...derste anlatmamayı tercih etmişler gibi gözüküyor. Ve e, Türkiye'nin iklim konusundaki çabaları da övülüyor. Bu kitaplarda. Evet evet yani... E, işte tam milli eğitim bu hani hı hı. E, yani çok da şaşırtıcı değil e, ama e, eğitim tabii ki böyle olmamalı eğitim objektif bakabilmeyi gerektirir hem sosyal bilimler açısından hem fen bilimleri açısından durumu doğru tespit etmek e, yani çeşitli hükümetlerin e, şeyleri değişebilir politikaları hı hı. ama milli eğitim başka bir şeydir daha evet. e, temel bir şeydir ulusal e, ve bir dünya vatandaşı yetiştirmeyi hedeflemelidir e, gördüğümüz gibi Başka alanlardan da biliyoruz böyle dünya da şey yetiştirilmez. Buradan çok kısa bir de ikiz dereye, pardon, ikiz alakalı bir gelişmeyle devam edelim mi ardından zaten reklamarımız var. 2017'de kamu, kamulaştırılan ve 2019 sonunda boşaltılan ikiz köyün mahallesi'nde tüm evlerin ve köy camisinin yıkımı gerçekleştirildi. Burasını Bu evet Maden, arayla, evet. Linyit, maden evet. Ocakları yakındaki Termik Santral'e e, için, e, Linyit çıkarmak için şimdi, o köy yok, yok ediliyor edildi. şu anda. Yok oldu aslında köy camide de yıkmışlar. E, olay bitmiş. O zaman şimdi bir kısa ara verelim ondan sonra devam edelim. İklim Habercileri Devam Ediyor Herkese merhaba. İklim Habercileri ufak bir reklam arasından sonra devam ediyor. Şimdi bir konuğumuz var. Geçen hafta da konuşmuştuk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 11 ülkeden 24 kentin belediye başkanlarını bir araya getiren ve 2 gün süren B40 Balkan Belediye Başkanları zirvesini gerçekleştirdi. Şimdi bir konuğumuz var dediğim gibi sürdürülebilirlik için yerel yönetimler yani İKLİ'den küresel savunma direktörü Yunus, Yunus Arıkan. Yunus Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkürler davetiniz için. Biz teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için. Şimdi dediğimiz gibi geçen hafta gerçekleştirildi bu zirve siz de zirveye katıldınız. Hatta bir iklim oturumunda kolaylaştırıcı olarak da yer aldınız. Sizin gözlemlerinizi merak ediyoruz biz açıkçası. Nasıl bir zirve gerçekleşti ve zirveden tatminkar bir sonuç alındı mı size göre? Öncelikle konuyu takip etmeniz açısından tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten önemli bir girişimdi. Tabii Balkanlar zor bir alan. Siyasi anlamda oldukça karmaşık. Ee, sadece günümüz değil geçmiş yüzyılların birikimi var ve böyle bir alanda Türkiye'nin de şu anki siyasi e, merkezi iktidarın e, söylemlerini düşünürseniz e, daha eşitlikçi, daha katılıma açık, daha çağdaş bir e, davetle ortaya çıkmak büyük bir cesaret işiydi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu alanda çok önemli bir e, e, girişimde bulunduğunu e, kesinlikle takdir ve e, hakkını da teslim etmek gerekir. E, bu açıdan bakıldığında şöyle düşünelim, e, dünya çapındaki örgütlenme bölge, bölgesel örgütlenmelere baktığınızda aslında Balkanlar gerçekten çok zayıf. Balkan ülkeleri, Balkan kentleri, Balkan e, sivil toplum kuruluş arasında işbirliği platformları çok çok az. Bu açıdan da bu bu toplantı çok önemli bir boşluğu hem kendi alanında yani belediyeler arasında olurdu ama hı hı. belediyelerle beraber o camiayla beraber o bu insanlara yani bu bölge insanlarına belki de umut verecek bir girişimleri ki bütün belediye başkanları da bunu ifade etti. Bizim açımızdan tabii güzel olan konu iklim değişikliği gibi bir konunun göz ardı edilmemiş olması. Evet. Bu çerçevede de dört oturumdan bir tanesinin iklim değişikliği olması bizce de son derece olumlu çünkü bu camia, bu, bu coğrafya aynı zamanda iklim değişik etkilerinden çok ciddi etkilenecek ve iklim değişikliğinin e, dönüşüm e, adımlarını da e, bugüne kadar atılmamış adımları da eğer hızlı atarsa bu coğrafyada da son derece güzel olumlu gelişmelere de yol açabilecek bir alan. Hı hı. Aslında sonuç metninde de iklim değişikliğine dair bir vurgu da var sanırım değil mi? Evet, evet. Yani zaten doğal buydu. Dört tane oturumdan bir tanesi iklim değişikliğiydi ve burada da hep dünyada da bunu görüyoruz. İklim değişikliğiyle pozitif anlamda ilgilenmek, bunu bir ayrıştırıcı değil birleştirici konu, kaderlerimizin ortaklığı, geleceğimizin ortaklığı olarak kurguladığımız anda bütün toplantı katılımcıları aslında ortaklaşabiliyorlar. Burada aynı düşünceyi orada da gördük. Mesela değişik durumda olan kentler var. Bazı kentler ileri de, bazı kentler daha geride ve beraber paylaşımlarda bulunacaklar. Bundan çok önemli. Yani gerek iklim hazırlıkları olsun, emniyet planları hazırlıkları olsun. Gerekse duyarlılık geliştirmede olsun. Dolayısıyla burada gerçekten bu bölgede bugüne kadar atılmamış adımların getirdiği çok büyük bir boşluk var ve e, belediyelerin bu derece güçlü bir birlikteliği e, işte tam Glasgow sonrasına denk gelmesi açısından da sevindirici çünkü Hı -hı bir dönüşüm modelinden bahsediyoruz. Bu bölgenin dışında kalmaması gerekiyordu. Ulusal hükümetler özellikle hem Avrupa biz, biz, biz olsun hem Avrupa dışında, Avrupa Birliği'nden bahsediyorum. Türkiye dahil olmak üzere uzun süre iklim değişimini göz ardı Belediyelerin bir araya geldikleri ilk platformda iklim değişimini öne almaları son derece sevindirici. E, siz de şimdi Glasgow'dan bahsettiniz. Glasgow'dan sonra gerçekleşmesinin öneminden bahsettiniz. Oradan Bizde de bir Glasgow'a geri dönecek olursak özellikle e, iklim eyleminin önemli bir ayağı olan yerel yönetimler çerçevesinde e, nasıl bir COP26 süreci yaşandı? Hani biraz da bundan bahsedebilir miyiz? E, bence de son derece güzel bir e, geçiş oldu açıkçası. Hatta sizlerle de konuşmuştuk e, bir, bir, bir, bir, birkaç e, sayı öncesinde de bunun. Bizim perspektiflerimize almıştık gerçekten evet. Glasgow'a giderken belediyeler olarak şöyle bir söylememiz vardı özellikle son iki yılda pandemi de son derece hızlandı bu gerek kuzey olsun gerek güney olsun gerek doğu olsun gerek batı olsun pek çok ülkede bir dönüşüm yaşanıyor az da olsa ulusal bildirimlerde iyileşme var. Yaklaşık 60-70 ülkede ve bunların arka plana baktığınız zaman hemen hemen hepsinin e, yerel ve bölgesel hükümetlerle beraber işbirliği sonucunda daha iyi ulusal eylem planları çıkarttığını ortaya koyuyoruz. Bunu Japonya'da gördük, Kore'de gördük, Amerika'da gördük ve Afrika'da, Latin Amerika'da, Dominik Cumhuriyeti'nde, Ruanda'da da gördük. Ve biz şunu söyledik, Glasgow şimdi bunu tam da metinlere geçirme zamanı. Çünkü Glasgow'nun önemi biliyorsunuz Paris Anlaşması'nın ikinci dönemin açılması gerekiyordu. Birinci dönemi biraz el orada mı gitti? Bir e, kılavuz yoktu, bir rehber yoktu. E, Glasgow'da bunların tamamlanması gerekiyordu. Bir tek eksik kalan finansmandı. Tabii neden bu ikinci dönemin başlaması çok önemli? Kyoto protokolü düşünün, ikinci dönemine giremedi bile. İkinci döneminde çuvalladı veya e, çuvallatıldı. Dolayısıyla Paris Anlaşması'nın yaşayan ve iyileşen, daha da hızlı giden bir anlaşma olması çok önemliydi. Ve e, buradaki en büyük belki şans ya da şanssızlık bu e, ikinci döneminin yani biraz kurgusal anlamda öncelik olmasına rağmen son iki yılda yaşadığımız e, iklimsel afetler biraz daha olayın e, bir e, acil durum response ya yani acil duruma yönelik bir yanıt olup olamayacağı konusunu gündeme getirdi ki Glasgow'un başarısızlığı da buydu işte. E, yani bir gelecek 10 yılı kurgulamakta yönetimsel olarak başarılıydı ancak bir dönüşüm çıkartamadı. Bu yüzden de aslında bir sonraki zirve ki gelişmekte olan ülkelerin çok önem verdiği Afrika gibi bir kıtada gerçekleşecek ve hatta Akdeniz gibi bir ülkede de aslında gerçekleşecek. Dolayısıyla Rusya ve Mısır'ı birbirleriyle bütünleşen ve birbirini tamamlayan bir süreç olarak ele alabilirsek Askova'da başarlamayanları Mısır'da da geçirebilirsek o zaman bu süreç daha verimli ilerler diye düşünüyoruz. Evet, çok teşekkürler. Son olarak bir de buradan tekrar Türkiye'ye dönecek olursak sizden genel bir çerçevede bir değerlendirme yapmanızı isteyeceğim. Türkiye'deki yerel yönetimlerin iklim eylemi performansını siz nasıl ölçüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Hı hı. Burada bir, bir önceki konulı biraz daha bir e, bağlantı yapmak istiyorum. Glasgow, Glasgow Pact dediğimiz Glasgow Pact'ın e, giriş paragraflarının sonuncusunda çok önemli bir terminoloji kullanıldı. Bir, e, çok katmanlı ve işbirliği içerisindeki eylemlerin bir an önce hayata geçilmesinin e, altını çiziyoruz şeklinde. Hı hı. Bu çok önemli bir tanım çünkü. Paris anlaşmasında biliyorsunuz yerel yönetimlerin önemi kabul edilmişti. Şimdi çok katmanlı eylemden bahsediliyor. Ve bu aslında tam da yerel yönetimlerin istediği bir tanımlamaydı. Şimdi bu artık yepyeni bir dönemi bizim önümüze açacak. Şimdi Türkiye'ye gelirsek dünyadaki gelişmelerde özellikle Çin olsun, Avrupa Birliği olsun, Amerika olsun yerel yönetimlerin gücü pek çok alanda ortaya çıkmış durumda. Türkiye uzun süre hem iklim değişikliğini bir tabu olarak ele aldı hem de Paris anlaşmasının yine oldukça uzun bir süre dışında kalmasının gerektirdiği bir sonuç olarak ya da yol açtığı bir sonuç olarak yine kendi yağında kavrulan bir atmosfere döndü. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla birkaç belediyede iklim eylem planları hazırlandı. Özellikle Avrupa Birliği Finans desteğiyle ile 20'ye yakın 20'den biraz fazla belediyenin Covenant of Mays dediğimiz Avrupa Birliği sürecindeki ve bir Global Covenant'u da birleştiren bir taahhütler deklarasyonuna imza attığını biliyoruz ama bu hazırlanan eylem planları bu hedeflere ne kadar yakın bunu söylemek çok zor. Veya yükümlülük altını almadan bir eylem planı gerçekleştirmek yani bir hedef 2030-2050 hedefi geliştirmeden bir eylem planı geliştirmek ne kadar gerçekçi bu da tartışılır. Dolayısıyla burada en önemli gerek şu anda ihtiyaç. Türkiye belediyelerinin e, uluslararası süreçlere daha etkin katılması. Burada bizim önümüzde şöyle bir avantaj var. Açıkçası e, burada birazcık İKLE adına e, biraz e, reklam demeyeyim ama en azından yaptığımız çalışmalar açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii. İzmir Büyükşehir Belediyesi İKLE'nin e, Küresel Yönetim Kurulu üyesi. E, başkanımız Tunç Soyer ve e, pek çok belediyelerde bu konuda çalışmalarımız var. Burada e, dile getirmek istediğimiz şey şu. Özellikle Türkiye'nin Paris'e katılmasının da artık önü ıı, açıldığına göre ıı, yerel yönetimlerin 2050 itibariyle ıı, bir acil durum veya 2050 karbon nötr hedefini belediye meclislerinden alınacak kararlarla hayata geçirmeleri ve bunun paralelinde 2030 ıı, itibariyle son derece kararlı ve azimli ıı, dediğimiz bu ambitious dediğimiz ıı, sera gazı emisyonlarının azaltılması konusundaki hedeflerini belirlemesi çok önemli. Hı hı. Ee, umarım Glasgow sonrası bu süreç hızlanacaktır. Ee, dediğimiz gibi İzmir bu alanda Türkiye'de öncü bir belediye olarak karşımıza çıkıyor. Onu takip eden pek çok belediyemiz var. Ee, bu arada bunların bir anlamda e, fırsat olarak biz e, Mısır'ı e, görüyoruz çünkü e, Mısır hem Akdeniz ülkesi olması nedeniyle hem de Mısır'da dile getirilecek örneğin bir kentleşme, kent ve iklim değişikliği zirvesi düşünüyoruz. Ee, yine e, gıda olsun, yine e, e, doğa temelli çözümler olsun. Bunlar Türkiye'ye belediyelerin aslında oldukça çalışma yaptığı alanlar. Dolayısıyla belki umudumuz odur ki belediyelerimiz bundan sonra bu sürece daha aktif katılacak. En azından ulusal düzeyde Paris Anlaşması dışında kalmanın engeli ortadan kalktı. Bu bazı açılardan önümüzü daha hızlandırabilir. Çok teşekkür ederiz Yunus Bey verdiğiniz bilgiler için ve aynı zamanda ayırdığınız zaman için sizlere. Ben teşekkür ederim. iyi çalışmalar. Çok sağ olun size de iyi günler. Yunus Arıkan'a tekrardan teşekkür ediyoruz. Şimdi ufak bir müzik aramız var. Be Be Your Love'ı dinleyeceğiz. Rachel Yamagata'dan ardından tekrar görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba. İklim Habercileri devam ediyor. Son bölümümüze geldik. Buradan şimdi artık Türkiye bölümünü bitirdik. Biraz da uluslararası alanda neler yaşandı ona göz atalım. Hı hı. Şöyle başlayalım. Petrol üreticileri Hüston'da bir araya geldi. Dünya Petrol Kongresi'nde ve temiz enerji geçişine doğru o geçişe dair bazı kaygılarını dile getirdiler. Kaygılarını dile getirdiler. Öncelikle ne dediler? Çok kusurlu bulduklarını ilettiler. ...ve fosil yakıtların önümüzdeki yıllarda bu geçiş süresince e, enerji karışımının bir parçası olarak kalması gerektiğini e, savundular. Diye. Evet yani bu dünyadaki e, şimdi enerji fiyatlarının yükselmesini de e, yenilebilir enerjinin ve bu temiz enerjiye geçişin sorumlu olduğunu. Evet yani daha bu piyasa hareketliliğini e, buraya yıktılar. <gülüyor> Bravo diyoruz bir kere... E, yani bütün e, Biliyorsunuz bu şirketler e, daha önce haberler de yaptık. Aslında iklim kriziyle e, nasıl e, krizine ne, neden olduklarını uzun zamandır bildiklerini de biliyoruz. Yani yeni bir şey değil. Evet, evet. Ve bununla ilgili yıllarca e, karşı lobiler yürüttüler. Dezonformasyonlar yarattılar. Ya bilgisayar yaratmaya bilgisayar da devam ediyor. Evet, bu konuda çeşitli e, kurumlarla e, aslında böyle iş birlikleriyle bunu yapıyorlar. Şimdi de temiz enerji geçişin işte bu e, ellerinde ne koz varsa oynamaya evet, çalışıyorlar. Evet. Bir e, dünya çapında sorun yor açtığını, e, sorunun kendileri bizati kendileri olmalarına rağmen e, böyle bir şey gidiyorlar. E, çok e, hani şaşırtıcı değil. Bunlar arasında e, Aramco, e, bu Suudi e, Evet, dünyanın en büyük. Herhalde fosil yakıt şirketi ya da bir yeri ve biri, bu, bir ikinci Ve bu olabilir. çerçevede en fazla emisyona neden olan da şirket aynı zamanda. Evet ve ABD'li ExxonMobil ve Chevron Chevron'da var. var. Hepsi buradalar aslında aynı yerdeler. Ne denilebilir? Bir şey denemez yani yakın bir sürede elveda edilecek kendilerini. Şöyle ya Dönüştürmeleri diyelim ne yapmak isterse yap, yaparlarsa yapsınlar ee, bu konuda e, bir e, fazla bir e, şey elde edebileceklerini olmasınlar Bence bunlar son şeyleri. Son çırpınışları. Son çırpınışları. Ee, buradan e, orman yangınlarına dönelim bizim de Ağustos ya Temmuz Ağustos ayı boyunca canımızın yandı. Bütün, güney, yandığı, bütün güney... bölgeleri Türkiye'nin bu orman yangınlarıyla karşılaştı. Bunu hepimiz büyük bir üzüntüyle takip ettik. Ve artık şimdi şöyle Kopernikus Atmosfer İzleme Servisi Avrupa Birliği'ne bağlı bir hı hı. servis yeni bir açıklama yaptı. Orman yangınlarının 2021'de küresel olarak 1.76 milyar ton karbon saldığını açıkladılar. Evet bu Almanya'dan daha büyük. Evet yani Al Almanya'nın Almanya yıllık karbondioksit emisyonlarının ilk katı. Çok ciddi bir şeyden bahsediyoruz. Ee, i̇şin kötü tarafı e, tabii ki bu yangınları e, önümüzdeki dönemlerde de ne yazık ki göreceğiz. Daha yani, sık ve daha, daha şiddetli daha de, de göreceğiz. göreceğiz. Evet. Ee, yani e, tabii ki bununla ilgili e, önlemler almak lazım e, ama bu e, yeni normal e, dönüşmüş durumda. E, yani biz yani bütün bu fosil yakıt şirketleri, fosil yakıt enerji üreticilerinin yanı sıra bir de aslında şimdi yani bir tür döngü yaratıyor iklim krizi. Bir de bu yangınlar aracılığıyla yeni emisyonlara neden oluyor. Yani karbon evet, evet, evet. yutaklarının yok olması Yok olması bir de o yeni evet. emisyon yaratıyor. İşte o yüzden uyum ve azaltım. Son derece önemli. O yüzden önemli. bu ormanların, orman yangınlarının azaltılması konusunda özel çalışma yürütmek gerekiyor. Türkiye uçaksız yakalanmıştı biliyorsunuz evet. bu orman yangınlarına. Halen de bilmiyoruz yeni bir böyle bir filo uçak değil bir filo kurulması lazım. Ama bu konuda hiçbir haber duyduk mu? Yani benim duyduğum çok fazla bir şey yok. En Hiç. son CHP şey teklif etmişti uçakların yerde duran uçakların tamiri için belli yani kendi kaynağından bütçe çıkartacağını ve tekrar hani en kısa sürede e, hava yani gökyüzüne kavuşmaları için çok hızlı bir şekilde bir kere bunun yapılması gerekiyor. Yunanistan e, bir çağrı yapmıştı hatırlarsınız. Evet Atina birlikte, e, birlikte e, bir filo kurulması üzerine çünkü yangınlar ortak coğrafyada oluyor. Birbirlerine de kaydırılabilir bu güçler çok önemli şeyler bunlar. Ama ben bunlarla ilgili herhangi bir gelişme görmüyorum. Evet, şu an için yok en azından bizim gözümüze takılan bir gelişme. Hı hı. Buradan İngiltere ile devam edelim. İngiltere'nin resmi iklim değişikliği danışmanı olan İklim Değişikliği Komitesi bir rapor yayınladı. Ve bu rapor kapsamında da İngiltere'nin 2030 hedefini güncellemesine gerek görmediklerini söyledi. Burada önerilen 2050 net sıfır stratejisini güçlendirmesi... Bunun yanı sıra 2030 içinde artık e, ciddi anlamda adım atması Biz yapacağımızı tavsiye. yaptık e, evet. diyorlar aslında gerçekten İngiltere. Ya hedef koruda. olarak evet ama çok ciddi anlamda adım atılması lazım evet. bu hedefe ulaşmak için. Bir de tabii hani bu tür açıklamalar şunu yaratıyor. İşte e, şimdi COP27'de e, ülkelerin emisyon e, katkı paylarını azaltım kat, e, paylarını yani azaltım e, stratejilerin azaltım oranlarını yükseltmesini evet. istiyoruz. COP27'ye kadar istendi. Bu tür açıklamalar e, işte genel kamuoyunu aslında düşüren açıklamalar. Niye bu, bu tür şeyler yapıyorlar onu da anlamış değilim. Ama burada e, komitenin İngiltere'ye şöyle bir çağrısı var. İşte o, biraz senin bahsettiğin gibi ulusal katkı beyanlarını o, güçlendirme hedefini e, İngiltere'nin desteklemesi gerektiğini yani diplomatik olarak diğer ülkelere e, bu hedefin varlığınız devamlı hatırlatılması ve e, hadi kardeşim bunu güçlendirin, bu emisyon azaltım planlarınızı güncelleyin, baskısı yapması gerektiğini Kesinlikle. söylüyor. Kesinlikle. Bu, bu önemli. Kendisinin şu anda yapacağı e, şey zaten stratejisini çizmiş Hı -hı. E, rakamlar ortada. E, onu yapması evet e, yeterince yararlı olur aslında. Evet. E zaten COP26 başkanı olarak da görevlerinden bir tanesi de bu. Şu bu. An. Evet. E, Çin e, bir endüstriyel sektörler için 5 yıllık kalkınma planı yayımladı. E, geçen hafta da Çin'le ilgili bazı Gelişmeler paylaşmıştık. Bu da önemli bir gelişme. Karbon emisyonlarını ve kirleticilerini azaltırken gelişmekte olan endüstrileri 2030'a kadar teşvik etme sözü verdi bu plan dahilinde. Yine 2021-2025 dönemi kapsayan bir plan bu. 2025 yılına kadar karbondioksit alımını %18 oranında enerji yoğunluğunu ise %13.5 oranında azaltma hedeflerinde yinelemiş oldu şey biliyoruz zaten Çin karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar zirveye çıkaracaktı. 2060 yılına kadar da karbon nötr olma hedefine sahip. Bunları ülke. taahhüt etti zaten. Evet, halihazırda taahhüt etti etmişti bunları. Bakalım önümüzdeki yıllarda yani geçen hafta da konuşmuştuk emisyonları pandemiden sonra ilk defa ilk bir düşüş göstermişti. Umarız 2030 yılından önce bu zirveye ulaşırlar. Evet bu COP26'da hem COP26 sırasındaydı sanırım Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu işte emisyonlu alanlar özellikle çelik çimento alüminyum üretiminde bir tür karbon, sınırda karbon düzenlemesini uluslararasılaştırma yani AB'den evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir ortak deklarasyon yayınlamışlardı. Çin'in büyük ihtimalle bu, e, şu andaki bu hareketlenmesinin arkasında da e, bu yatıyor. Çünkü e, uluslararası ticarette e, zor duruma düşme olasılıkları var. Hı hı, Onu hı. toparlamaya da çalışıyorlar gibi görünüyor. Ben onun sonucu olarak okuyorum bunu evet, aslında. Olabilir. E, şimdi burada geçtiğimiz hafta Reuters'ın Next Konferansı gerçekleştirildi. Burada bazı açıklamalar yapıldı. Biraz onlara bakalım hızlıca. Hı hı. Barbados Başbakanı Mia Mottley bir açıklama yaptı. COP26'da, COP26'da da çok önemli da, evet, açıklamalar yapmıştı. Oldukça ilgi çekmişti. İklim krizine uyum için finansman ihtiyacını tekrarladı Mottley aslında bakarsak. Ve şurada şöyle şu noktaya da değinmek gerekiyor. Ahlaki konum her zaman kirletenin ödemesi gerektiği olmuştur. Şimdiki gerçek ne diye bir soru soruyor. Aslında bu gerçeği de hepimiz biliyoruz. G20 ülkeleri sera gazlarının %80'den fazlasına katkıda bulunuyorlar ama hani bunu Iı, telafi etmek adına hiçbir yani doğrudan düzgün güçlü bir e, finansal yardımda bulunmuyorlar. Evet ge yani gelişmekte olan ülkeler ve kırılgan ıı, iklim değişikliğine karşı ıı, en kırılgan ülkeler aslında Hı -hı. temsil ediyor evet. e, Onlar adına biraz konuşmuş oluyor ve şeyi istiyor çok açık bir şey yani kayıtfenstarlar ve adaptasyon kısmını aslında cop 26 biliyorsunuz bunun çerçevesindeki kopta önümüzdeki koptada COP... devenecek bunun çerçevesinde dönüyor tartışmalar gelişmiş ülkeler biliyorunun bir an önce bu konuda gerçekten harekete COP26, geçmesi, geçmesi lazım, lazım. Yani finansal kaynaklarını ee, buraya yönlendirmesi lazım başka çare yok, yok bu konuda. Evet. John Kerry'nin yine bir açıklaması var. Çin, Hindistan, Rusya gibi ülkelere seslendi ve bu küresel ısınmanın en kötü etkilerinden kaçınmak adına onların da daha hızlı hareket etmesi, bu saydığımız ülkelerin daha hızlı hareket etmesi gerektiğini söyledi Kerry. Ve aslına bakarsak onlara yardım etmeliyiz. Bu sadece on, onlara yüklenen bir sorumluluk değil gibi bir ifadesi de var. Ki tamam. bu, bunu i̇şte, söyledikten sonra zaten işte Çin'le olan anlaşmasından, diğer evet. ülkelerle olan desteklerinden de söz ettik. John Kerry ABD iklim Erçisi. İklerçisi, yani evet. baş bu konudaki baş görevli hı hı hı. olan insan aslında John Kerry. Norveç Varlık Fonu'nun yöneticisinden bir açıklama geldi yine aynı konferansta. Yani Norveç Varlık Fonu 1.3 trilyon dolarlık bir fon ve bu anlamda dünyanın en büyük fonu. Portföyündeki birçok şirketten iklim krizi konusunda daha spesifik eylemlerde bulunmasını talep ediyorlar. Aslında daha önce Norveç İklim Fonu ve daha birçok e, fon, hı hı. böyle daha çok bunlar emeklilik fonları oluyorlar, evet. e, ulusal e, fonlar. Aslında bu konuda fosil yakıtları yatırımı tamamen e, kesme konusunda birçok taahhütleri var. Şimdi herhalde onun üzerine e, adımlar atıyorlar Sadece hı hı. fosil yakıtları yatırım yapmama yetmez. E, iklim dostu başka teknolojileri, e, başka sektörlerin güçlenmesi ve buralarda yatırımların yoğunlaşmasını istiyorlar. E, son olarak Kaliforniya'yı e, da aktaralım. Oradaki gelişmeyi de ondan sonra e, programı kapatmamız gerekiyor. Kaliforniya e, sıcak hava dalgalarını adlandırmak ve sınıflandırma gibi bir yola girdi. Ocak ayında bu yasa tasarısı sunulacak. E, burada önerilen e, ısı dalgalarının adlandırılması ve onları siklonlara benzer şekilde sınıflandırmak aslında. E, biliyorsunuz biz kasırgalara isimler vererek e, böyle bir e, alışkanlık Hı -hı. var, böyle bir gelenek var. Şimdi de sıcak hava dalgalarının iklim evet. değişikliği kaynaklı yani sıcak hava dalgalarını ablandırma. Burada önemli olan insan sağlığına ve özellikle ölüm riskine göre bir sınıflandırma hedefleniyor. Ona göre de atıyorum mesela kategori 3'te sıcak hava dalgası ilan edildiğinde işte bütün havuzların e, top kamuoyu açık, açılması, e, bütün alanların klimalı alanların işte yine insanlara açılması gibi önlemler e, konuşuluyor bakalım Ocak ayında. Bence bu önemli bir e, iklim iletişimi ve e, bu konuda Duyarlı artırmak için ben çok hı hı önemli hı. bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Ee, belki Türkiye için de aynı şeyler geçerli, geçerli olabilir. Bunları önümüzdeki dönemde e, sivil toplumun e, artık gündeme getirmesini e, bence çok doğru olur. Evet. Zamanımız bitti. E, gelecek hafta tekrar görüşmek üzere diyoruz. E, Hoşçakalın. Şimdiden iyi hafta sonları. İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagadır